İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık Radyo dinleyicileri İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu ve bugün biraz hastayım kusura bakmayın sesimden dolayı. 6 Şubat sabahından bu yana gündemimizde, aklımızda, dilimizde hep tek bir konu var o da deprem. Deprem sonrası çıkan enkazı görüp de etkilenmeyen yoktur diye düşünüyorum. İnanılmaz bir miktar olduğunu tahmin ediyorduk. Son belirlemelere göre 378 milyon metreküp hacminde olduğu söyleniyor bu enkazın. Ben de Başka Gezegen Yok kitabının yazarı Nil Ormanlı Balpınar'ın Change.org üzerinde başlattığı bir kampanyadan bahsetmek üzere kendisini davet ettim bugünkü programımıza. Nil Ormanlı Balpınar ayrıca geçtiğimiz hafta deprem bölgesindeydi. Nil hoş geldin. Öncelikle biraz kendinden bahsedip sonrasında da moloz ve atıkların çevre felaketine sebep olmaları ile ilgili bize bilgi verir misin? Hoş buldum Atlasçığım. Aslında bu benim ikinci kez konuk oluşum senin programında, O yüzden tekrar teşekkür ediyorum davetin için. Ee, ben Nil Normanlı Balpınar. Ee, Nil Chris diye bir Instagram hesabım var. Bilenler belki vardır. Orada atıksız, sürdürülebilir, plastiksiz yaşama dair deneyimlerimi paylaşıyorum. Aslında ki amacım da e, iklim krizine yönelik bir farkındalık oluşturmak. Bireysel olarak yapabileceğimiz adımlardan bahsetmek. Bunun dışında başka bir gezegen yok diye bir kitabım var. İkinci kitap üzerine çalışıyorum şu anda. Bu sadece direkt olarak iklim krizi üzerine olacak. Bununla ilgili bir çevirim var. O yakında çıkacak. Aslında böyle hem profesyonel hayatımda hem de geri kalan zamanlarda e, iklim krizi ve atık işim üzerine çalışıyorum. E, monozlar konusunu çok konuşmak istiyorum. Çünkü depremin ilk günlere hepimiz çok çaresiz hissettik. Ne yapabileceğimizi bir demedik gitsek mi gitmesek mi gitsek işe mi yarayacağız yoksa engel mi olacağız ne yapabiliriz diye düşünürken benim aklıma şu geldi dedim ki hani ben atık çalışıyorum atık seçim üzerine çalışıyorum ve şu an çok ciddi bir atık çıkıyor orada ben en iyi bildiğim konu bu tabii ki yani bir mühendis değilim ama hani atıklar üzerine çalıştığım için bir nebze şey yapabiliyorum konu üzerine araştırma yapabiliyorum ve en azından bunların nasıl bir tehlikeye sebep olacağını bilebiliyorum. Ben, ben dedim ki o yüzden bu konu üzerine çalışayım ve zaten yavaş yavaş da işte üçüncü dördüncü günden sonra da bazı araştırma yapılmaya başlandı özellikle şimdi en büyük tehlike molozlar çünkü e, molozlarda başta asbest olmak üzere çok fazla tehlikeli kimyasallar var asbest de zaten e, havada tutunabilen tozla bulaşabilen bir şey ve ne yazık ki hani hem olan yıkımlarda hem de biliyorsun ağır hasarlı binalar da şu an yıkılacak. Bunların hiçbirinde bir kontrol yok. Aslında yapılması gereken belki binaları yıllarına göre. Çünkü asbest bir seneden sonra yasaklanıyor. O seneden önce yapılmış binalarda bulunabiliyor bu e, tehlikeli kimyasal. Bunları böyle aslında e, yıllarına göre ayırıp, ona göre binaları yıkıp, buradan çıkan atıkların kaynağında ayrıştırılıp, gerekli olanların bertaraf edilip, ee, geri dönüşüme uygun olanların geri kazanıma gönderilmesi gerekirken biz çok erken zamandan beri zeytinlikler olsun sulak alanlar olsun çadır kentlerin dibi olsun tarım alanları olsun molozların hep buraya e, dağıldığını gördük. Teb bu arada tek tehlikede de tabii ki molozlar değil burada çok ciddi miktarda atık da çıkıyor. Mesela neler çıkıyor? Öncelikle organik ve efsir atıklar var ve bunlar da doğru bir şekilde bertaraf edilmediğinde mesela bunları öyle yığınca bir yere koyduğunuzda hani haşereleri, kemirgenleri ve diğer hayvanları kendine çekebiliyor. Ve çok ciddi hastalıklara sebep olacak, çok ciddi salgın hastalıklara sebep olacak mikroorganizmaları hem insanlara hem de diğer hayvanlara bulaşmasına sebep oluyor. Bunun dışında atık sular var mesela şimdi deprem esnasında çünkü sadece üst yapı değil tabii ki altyapı da çöküyor ki yanlış hatırlamıyorsam depremin ikinci günü müydü tam hatırlamıyorum ama Malatya Valiliği mesela hemen uyarı geçmiş, şebeke suyunu içmeyin diye çünkü altyapı da zarar gördüğü için hani kanalizasyon suyuyla temiz içme suyunun birbirine karışma riski çok yüksek bunun dışında mesela şunu da gördük ee, tabii ki bir tuvalet ihtiyacı var Tabii ki e, seyyar tuvaletler kuruluyor ama mesela buradan çıkan atıklar ne yapılıyor? Bunlar nereye götürülüyor? Fakat ne yazık ki e, Türk Tepler Birliği Başkanı'nın bir haberine göre yanlış hatırlamıyorsam Diken Gazetesi'ndeydi. Mesela direkt Asi Nehri'nin üzerine tuvaletler kurulmuş ve atıklar nehre boşaltılıyor. O atıklarda tabii tuvalet atıkları, hani ne kadar yani salgın hastalık var mı, ne tarz mikroplar var. Bu asi nehrinin sularıyla oradaki tarım alanları, seralar e, sulanıyor. Bunları tabii ki insanlar tüketiyor günün sonunda. Yani şu an aslında bence orada bizi bekleyen e, felaketin çok da farkında değiliz. Çok da ciddi alındığını ben zannetmiyorum. Bu sebeple de e, ben aslında Green Fluencer, diğer Green arkadaşlarımla birlikte de bir kampanya başlattık. E, i̇şte Cemre, Ceren, Gözde, Funda, Sinem ben. ...işte bu moloz atıkları, molozlar ve diğer atıklar... çevre felaketine sebep olmasın diye... ...Change.org'da... ...Change.org slash afet atık... ...afet atık yönetimi diye adreste... ...belki sen de açıklamaya koyarsın onu... ...ve bir kampanya başlattık gibi... ...farkındalık oluşturmaya çalışalım... ...çünkü dediğim gibi tabii ki şu an çok daha elzem ihtiyaçlar var... ...hala çadır ulaşmayan yerler var... ...bugün sel oldu, insanlar hayatını kaybediyor... ...çok ciddi bakım ürünlerine ihtiyaç var... ...gıdaya ihtiyaç var... ...çok büyük sorun var... ...ama bunların ardında... Bir de dediğim gibi atıklar çok büyük bir sorun oluşturacak. Belki uzun vadeli daha tehlikeli bir sonuca sebep olacaklar. O yüzden bunun da bir şekilde farkındalık yaratmak amacıyla biz de böyle bir kampanya başlattık aslında. İpersiniz. Aslında görüyoruz ki krizlere hazırlıklı olmak çok önemli. Başından beri iklim kriziyle ile alakalı paralelliği düşünmeden edemiyorum aslında. Bilimi dinlemek ve önlem almak, coğrafyaya adapte olabilmek bunlar aslında bize ders olmalı bu yaşadığımız felaketler. Sen de geçtiğimiz hafta deprem bölgesindeydin. Her krizde olduğu gibi en çok etkilenenlerin kadınlar olmasından dolayı dayanışmaya gittiğinizi biliyorum. Neler yaptığınızdan, gözlemlerinizden, biz ne yapabiliriz diye düşünen dinleyenlerden o az önce bahsettiğin gibi depreme, işte alana gitsek biz engelli olur muyuz yoksa yardım mı ederiz gibi o konuyu biraz daha açmanı isteyeceğim. Ee, neler söylemek istersin bu konuda dinleyicilere? Ee, neler iste... ee, Yani o alandakilerin ihtiyaçlarını da senden ayrıca duymak istiyoruz gidip gördüğün için. Neler söylemek istersin? Öncelikle biz 8-9 Mart'ta Devdaim Enstitüsü, Lapis Kadın Kooperatifi, de Reklam ve Verda Botanik ile birlikte böyle bir şey organize ettik. Dedik ki yani 8-9 Mart'ta Kadınlar Günü'nde Evet yani her durumda olduğu gibi afetlerden de en çok etkilenen kadınlar. En azından bir nebze yüzlerini güldürebilsek bile en azından belki hani bir süreliğine bile kendilerini iyi hissetmelerine sebep olacak bir şey yapsak bile bizi çok mutlu eder diye düşündük. Biz de hani iyi hissederiz diye düşündük aslında bir yandan da. Çünkü dediğim gibi o çaresizlik ise burada da insanı yiyip bitiriyor. Yani insan orada uyuyamıyor ama bir hafta, ilk bir hafta, iki iki hafta biz de uyuyamadık. Yani yediğimiz yemekten utandık, yattığımız yattan utandık, yattığımız yataktan utandık, içtiğimiz sudan utandık. Böyle bir şey organize etmeye karar verdik. Zaten dev daim daha önce deprem alımına gitmişti. Hani bu sefer de kadınlar günü özel bir şey yapalım dedik. Devri süre birlikte 20'den fazla gönüllü kooper ve 25'ten fazla yani hatırlamıyorsam gönüllü bir gönüllüyle birlikte Samandağ'a gittik. Bunu aslında bir pilot bölge olarak belirledik. Çünkü tabii ki her yerde her şey çok ihtiyaç var. Bunun farkındayız. Ama hani biz de kendi içimizde bir şey organize ettik ve e, neler yapabileceğimizi görmek, nasıl işliyor bunu e, tespit etmek için de Samandağ pilot bölge olarak belirledik ve oraya gittik. Çok mutlu oldular yani inanılmaz mutlu oldular o gözlerindeki ışıltı mutluluk çocuklar kadınlar yani çok güzeldi ama şimdi biz daha çok tabii ki çadır kentlere gittik ve gittiğimiz çadır kentler genel olarak daha organizeydi. Yani tuvalet vardı duşlar gelmeye başlamıştı yemekler veriliyordu ama ben orada kadınlarla konuştuğumda ya mesela en fazla şu geldi bana dedim işte şey, soruyorum diyorum hani duş var mı tuvaletler nasıl vesaire diyor diyor ki duş geldi ama bir gün su var üç gün su yok ama diyor hani su olsa bile diyor iç çamaşırım yok havlum yok şampuanım yok su olsa neye yarar? Hijyen kitlerini sorduk mesela rahat rahat pet bulabiliyor musunuz? Genelde buna hayır cevabı geldi. Başka bir çadırın kentte mesela günde bir tane veriyorlarmış. Hani bir tabii ki organizasyon var çadır kentlerde. E, buna yok diyemem. Ama e, temel özellikle kadınların temel ihtiyaçları çok eksik. Bunun dışında mesela bir tane de köye gittik. E, köyde gördüğümüz ilgi bizim için mesela çadırlara balonlar asmışlar. Orada Kadriye abla vardı dinlerse selam olsun ona buradan. Bizim için bu çadırları süslemişler bizim için sarma yapanlar mı dersin, çay getirenler mi dersin, kahve ya biz onlara yardıma gitmişiz ama onlar bizi durmadan böyle işte ekmek yapıyorlar, getiriyorlar, bahçeden soğan topladık, hadi aç kaldınız. Ya herkes şunu diyor bize, yoruldunuz, İstanbul'dan kalkıp buraya geldiğinizde bizim için yoruldunuz. Ya tabii ki yorulacağız. Tabii ki yorul yani yorulmak bile değil aslında bu yani. Bizim elimizden şu an bu geldi, bunu yaptık. O yüzden çok değerliydi. Ya benim şu an gözlemim şu, özellikle iç çamaşırı çok ciddi ihtiyacı tabii ki gidiyor burada. gitmiyor da değil ama bitiyor. Çünkü insanlar rahat rahat duş alamıyorlar ve sık sık değiştirmek gerekiyor özellikle e, kadınların kadınların hem de böyle bir e, boşunca hastalıkları da belki yakalama riskleri fazla olabiliyor. Mantar olabiliyorlar. O yüzden çok sık temiz suya ihtiyaçları olabiliyor günün sonunda. E onun evet gidiyor dediğim gibi hani gitmiyor değil hani duyuyoruz hani şu kadar gönderildi, bu kadar gönderildi ama bunlar hani bir kazak değil ki İki gün giyebil. O yüzden çok sık değiştirilmesi gerekiyor. O yüzden temel ihtiyaçların bunlar olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi biz sadece çadır kentlere gittik. Bunun dışında hani e, öyle bir çaresizlik de var ki bir yandan. Mesela bizim bir gönüllü kartımız var. Yıka kartımız vardı. E, mesela onu görüp hani ben çadır kentte yaşamıyorum. Yukarıki mahallede yaşıyorum. Bize hiç yardım gelmiyor. 6 aylık bebeğim var. Bana arzak lazım diyen kadınlar da bizim yanımıza geldi. Hani çok farklı hani... Fotoğraf çekmek gibi çadır kenti çekersin orada bir organizasyon vardır ama arka mahalleler, köyler, yukarı mahalleler şu an ne durumda bilinmiyor. Çünkü ben şimdi kendim gitmedim ama oradan gelenler e, mesela yukarı köyden gelmiş hastaymış doktor görme ihtiyacı olanlar vesaire. Evet sahra hastaneleri var bir sürü doktor da görevli ama benim anladığım kadarıyla gözlerden kadarıyla bunlar ne yazık ki yetmiyor. Ama şunu söyleyebilirim. Hani bir yardıma bir çadır kenti mesela yardım götürecekseniz eğer oradaki herkese götürülmesi gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Öyle hani evimizden 3-5 tane şey götürün. Çünkü orada herkesin ihtiyacı var. Yani tokaya ihtiyacı olan vardı. Hani saçını işte kuaför gelmiş saçını kesmiş vesaire. Ama o an bir toka bulunamamış. Ben kafamdaki tokayı çıkarıp verdim. O bile nasıl bir mutluluk yarattı. Hani ben ondan bile utandım. Yani hani toka bu kadar nasıl mutlu edebilir ama ediyormuş işte demek ki çok küçük şeylere bile düşünmek gerekiyor diye. Ya biz çok güzel ilgi gördük. Hani herkes böyle çay kahve içirmeden bırakmadı. Çok teşekkür ettiler. Çok mutlu oldular. Eee bunun şunu söyleyebilirim. Eğer hani gitme imkanınız varsa şu an artık gidilebilir durumda bence. Yani öyle mesela ilk haftalarda trafik olduğu için çok gelmeyin deniyordu ama şöyle bir durum yok. o ee, organize olan çadır kentlere gidilebilir. İşte bireysel tanıdıklarınız varsa köylerde onlara yardım götürülebilir. Bunun dışında bence sohbet etmek ya çünkü mesela çok katlı bir aileyle tanıştım orada. Ya diyor ki sıkılıyoruz. Bütün gün çadırda sıkılıyoruz. Günün yarısı zaten sıra beklemekle geçiyor. Ve onların çadırına uğramıştım. İlk gün madım söz vermiştim. İkinci gün tekrar gittim işte kahve sözü vermişti onlara. Kahve içeriz birlikte diye. E, 11'de yemek sırasına girmişti abla. Yanımıza geldiğinde 2'ydi. E, 3 saat yemek sırası beklemiş. Ve hala bana diyor ki gel birlikte yemek yiyelim. Ablam diyorum 3 saat yemek için sıra beklemişsin. Ben tokum yani hani zaten. Ama hani o kadar da yardımseverler ve hala bir şey vermeye çalışıyorlar. Bu mahcubiyet hissi de değil bence bu arada. Hani zaten oranın halkı böyle. Ben işimden dolayı da biraz tanıyorum zaten orayın, oranın halkını. Zaten çok yardımseverler, zaten çok sıcakkanlılar. Sohbet muhabbeti de çok ihtiyaçları var. Çünkü gerçekten sıkılıyorlar bütün gün. Hani böyle şey bir şey olsa da kahve etsek diye düşünür. Tabii ki bahsettiğim yine çadır kentler özelinde. Ee, geri kalan yerlere gitmediğim için çok doğru, bir yorum yapmam doğru olmayabilir ama yani o kentlerin ...böyle bir ay, iki ay değil yani yıllar boyu bir dayanışmaya ihtiyacı olacak. Hani bir gittik, iki gittik de değil bence bu. İmkanımız olduğunca bence oraya gidip oradaki insanlara yan, yanlarında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, aslında bu alanda dayanışma çok önemli. İnsanların birbiriyle, yani senin söylediğin aslında gidip oradaki insanların hikayesini dinlemek... ...neler yaşadıklarını dinlemek. Aslında benim empatiye inanmamın bir sebebi de bu çünkü... Atıyorum depreme yakalanmış bir insanla ne kadar empati kurabilirsiniz eğer onunla konuşmazsanız? Çünkü neler yaşadığını bilemezsiniz. Belki bütün ailesini kaybetti orada. Belki hiç kimseyi kaybetmedi. Psikolojisi diğerlerine nazaran biraz daha iyi olabilir. Çünkü hani yine deprem yaşamış bir insan. Fakat bunu çok ağır geçiren, bu süreci gerçekten çok ağır geçiren insanlar var. Hem beni tanıdıklarım hem gerçekten... Belki adını bile bilmediğimiz insanlar. Gidip işte o insanlarla konuşmak bence buradaki en önemli şey diye düşünüyorum. Şimdi de e, moloz ve atık konusuna biraz geri döneceğim. E, yaklaşık bir e, 3-4 dakikamız kaldı. E, özellikle sosyal medyada farklı illerden molozların doğaya, nehire, göl kenarlarına e, döküldüğüne dair haberler alıyoruz. E, bana yazanlar oluyor, sana da yazanlar oluyordur eminim. E, geçtiğimiz hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı tarafından... Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Toplantısında Enkaz ve Atık Yönetim Kurulu oluşturulduğu açıklanmıştı. Umarım bir an önce gerekli önlemler alınarak uygun şekilde uygulamalara başlarlar. Ama sana sormak istediğim aslında e, şu... Biz nerede yanlış yaptık yani altyapıların yetersizliği bahsettiğin asbest konusu mesela Binaların zehirli tekinsiz ve doğaya risk olabilecek nitelikte yapılması Bize büyük bir yanlışın içinde olduğumuzu sence de söylemiyor mu yani bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum aslında ya Öncelikle bence şunu kabul etmemiz gerekiyor Türkiye bir afet ülkesi Sadece deprem değil Türkiye bir afet ülkesi ve bütün raporları IPCC raporları dahil Türkiye'nin iklim krizine ve diğer afetlere de aslında yani iklim krizini getirdiği afetlere de karşı en hassas ülkelerden bir tanesi olduğunu söylüyor. Hatta sıcak hava dalgalarına karşı Avrupa'nın en kırılgan ülkesi. Bizim önlem almamız gerekiyor. Ya bunu tabii ki kimse tahmin edemezdi. 11 ilim, 11 ilim bu kadar büyük bir yıkıma sebep olacağını tabii ki uzmanlar hep söyledi. Ama önceden bilinebilen çoğu şey var. Önce binayı sağlam yapacaksın. Yani en temel nokta bu. Hani e, felaket o kadar büyük sonuçlara sebep oldu ki bunu tabii ki şu an toparlamak kolay değil. Çünkü çok büyük bir felaket var orada. Yani her konunun bir ihtiyacı var. Herkesin ayrı ihtiyacı var. Tutulması gereken çok fazla nokta var. Ya bunun... En başta yapılması gereken zaten afetlere dirençli kentler oluşturmak. Daha en başından. Buna mesela atık yönetimi de dahil. Binalarda kullanılan malzemeler de dahil. Zaten o binalar ne bileyim daha sürdürülebilir, daha doğa dostu, daha sağlam malzemelerle yapılsaydı... ...biz zaten şu anda e, bu atık konusunu, felaket konusunu konuşmuyor olurduk. E, artık şunun farkına varmamız gerekiyor hep birlikte bence. Evet Türkiye bir afet ülkesi ve bizim her şeye karşı sel, orman yangını sıcak havalar, ekstrem hava olayları ya bugün gördük selde. Adıyaman'da olan sel felaketinde. E ben en son gördüğümde 5 kişi hayatını kaybetmiş. Ne Yazık ki ve görüntüler fecihat gerçekten yani. Ama biz hala nehir yataklarına ev yapıyoruz, okulu yapıyoruz. Önlem. Önceden bunların hiçbir öngörülmeyecek şeyler değil. Hiçbir öngörülmeyecek şeyler. Çok basit matematik var. Sel yataysa taşkın olur, bina yıkılır, insanlar ölür. Hani sen de ben de bu konuda müthiş profesörmüyüz değiliz. Ama bunu biz bile söyleyebiliyoruz. Bazı şeylerin nasıl sonuçlara erdirebileceğini. O yüzden benim her zaman e, önerebileceğim şey... ...umarım ki ciddiye alanlar, Afet'e de, dirençli kentler yapmamız gerekiyor. Bu İstanbul'a dahil. Orada yapılacak yeniden yapılanma da dahil. Tüm Türkiye'de. Çünkü e, Kuzey'e gitsen sel var. Güney'e gitsen orman yangını var. Yani... E, Geri her yer fay hattı var zaten. O yüzden komple Türkiye'de AFET'e dirençli kentlerin, iklim krizine dirençli kentlerin oluşturması gerekiyor diye düşünüyorum. Bugünkü konuğum Nil Ormanlı Balpınar'dı. Deprem sonrası enkazların oluşturduğu tehlikelerden bahsetti bize. Aynı zamanda Change.org üzerinden başlattığını, e, sizin başlattığınız kampanya içinde e, aktif bir vatandaş olarak bu konulara ilgi gösterdiğinde hassasiyet duyduğun için ayrıca sana çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım sesimiz hepimizin daha fazla duyurulur. Programıma da iyi ki geldin, iyi ki konuk oldun. Bizlere bu bilgileri sundun. Çok teşekkür ediyorum. E, normalde benim programda e, programı kapatırken bir şarkı çalıyorum. E, ve bu şarkıları ben seçiyorum ama bu hafta senin seçmeni istiyorum. Lütfen bize bugünün şarkısını sunar mısın? O zaman sana e, deprem süresince dinlediğim şarkıyı önermek istiyorum. E, Scorpions'tan Humanity. Sözlerini dikkatle dinlerseniz sevinirim. Ee, tekrardan konuk olduğun için ayrıca sana teşekkür ediyorum ve gidip de kampanyayı bir göz atmayı unutmayın lütfen çok teşekkürler konuk olduğun için. Görüşmek ben teşekkür üzere. ederim görüşmek üzere.